Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba ben Derya ve Alp Stüdyodayız bugün ve daha önce ağırladığımız sevgili Viktor Albükrek bizimle. Ee, çok güzel bir programımız olmuştu ama vakit yetmemişti. Sizi tekrar ağırlayacağımızı söylemiştiniz. Eksik olmayın geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Olun, Nasılsınız? Efendim. Görüşmeyeli. Çok çok iyiz. Zaman geçti. Hiçbir şey evet. değişmedi. Peki. Ben de <gülüyor> bir Viktor Bey'i takdim edeyim. Victor Bey sıra dışı bir konuğumuz esasında. <gülüyor> <gülüyor> 5 yaşında oyuncak yapıyorsunuz. 17 yaşında sandal yapıyorsunuz. 82 yaşında kitap yazıyorsunuz. <gülüyor> Ve bir ada aşığısınız. Doğa aşığısınız. Evet. Bu sandal yapma ve e, gençliğinizde 17 yaşındayken sandal yapma ve adalarda daha doğrusu da Büyükada'da sizin o zamanki yaşadığınız yer olarak e, bir şey bulunmadığını, işte savaş yılları olduğunu falan söylediniz. Tabi bu e, sandal yapma biraz da bir e, zorunluluktan herhalde yani sadece zevkten değil. O tarihteki e, ticari durum nasıldı adada? Çarşı pazar, ne durumdaydı? Bugüne kadar neler oldu? Karşılaştırır mısınız? Benim çocukluğum zamanında büyük Adanın sırf safi olarak kullanıldığını hatırlıyorum. Gerçi bilindiği gibi 19. asır ortalarında bu halı gemiyle çalıştıktan sonra Adaya gelip yerleşenler İstanbullu kişilerdi. Daha evvel orası küçük adi bir balıkçı köyüydü. Belki bir iki bağ vardı. Belki de şarap yapılırdı. Fakat e, gelişmemiş bir köydü. Bu halı gemilerden sonra gelip yerleşenler inşa ettikleri köşklerde oturmaya başladılar. Ve çalışma sahaları İstanbul'du. Eminönü, Karaköy, Beyoğlu gibi semtlerde çalışırlardı. Dolayısıyla ekmek paraları ana karadan kazanılıyordu gerekli olan ufak tefek 2 3 bakkal 2 kasap bir marangozla iktifa ediliyordu belki de bir kunduracı vardı o kadar fakat zamanla yaz kış oturma hevesinde olanlar şüphesiz ki gerekli malzemeleri ilk evvela Kartal Pendik'ten tedarik etmeye başladılar bostancıdan en yakın iskelelere bilare yavaşça Çarşı yolunda, kasap bakalların yanında envay çeşit buzdolabı satanlar da çıktı, mobilya satanlar da doğdu. Dolayısıyla adanın içinde bir ticari umvan kazanan şahıslar bankaya ihtiyaç duydular. Dolayısıyla bugün artık İstanbul'un semtinde gördüğümüz bütün esnaf işleri aynen adada da bulabilirsiniz. Büyük şirketlerin şubeleri var. Dolayısıyla artık ekmek parasını adada kazanıp yaz-kış adada yaşayanlar var. Zaten bilmem ilk programda benim az etmek istediğim bu değişime e, henüz alışamadım. Ben şahsen alışamadım. Değişmeyen bir şey var ama Viktor Bey. Evet. Ben Osmanlı arşivlerinde baktığımda bu hafta sonu gelen ziyaretçilerin yoğunluğundan bahsediliyordu. Aynı yoğunluk devam ediyor esasında. Benzer problemler o zaman da varmış. Hatta bu işte babaların işten dönüşünde o kadar kalabalık olurmuş ki işte ahali de siz kitapta belki evet. orada anlatıyorsunuz evet. bir düzen müzen kurmak için... Evet, şüphesiz ki değişime Polislerin karşı giremez. Polislerin de yardım oluyormuş. Zaten tek değişmeyen değişiyendir. Değişim değişmez. Tabii değişime ayak uydurmamız şart. Ee, benim bahsetmiş olduğum o zamanlar tabii ekmek parasını İstanbul'dan kazananlar adadan döndüktüğü zaman bir kahraman olarak karşılanırdı. Bekçi babalar, polis abilerimiz bizi hizaya koyar bir cengaver gibi babaları karşılardık. Çiçek vererek, öpüşerek. Sanki savaştan gelmişler her gibi. Akşam <gülüyor> her akşam her akşam, her akşam, her akşam. akşam. Saat dört buçuk beşe doğru çocuklar eve gidip yıkanırlar. Cici elbiselerini giyer, pepelerini temizlerler ve doğru iskere gidip kuyruğa girerlerdi. Hatta dadılar akraplanda, anne baba varsa anne abi varsa da büyükler kaplanda Yani polis abilerimiz bizi bu şekilde hizaya sokardı. Bayağı bir resmi geçitti. Kalabalık olmasından dolayı da hizaya Tabii yolu, yani aç, tabii, açılıyor, orası, açılıyor, yol, babalar yolu açılıyor ki diye. babalar gelip geçecek tabi <gülüyor> babalar o zaman babalar dediğimiz hakikaten baba gibi giyinirlerdi yani <gülüyor> beyaz elbise renkli gravatlar şapka hası şapkalar hanımlarda o zaman eldiven geldi düşünebiliyor musunuz yani evet, ee, dantel eldivenle ve dantel şemsiyelerle beyaz şemsiyelerle iskeleyin iskele <gülüyor> ilildi. Evet. E bugün tabii göremiyoruz. Şimdi değişim, düşünüyorum Değişime o. saygı gösteriyorum ama tabii değişim. O budur. beyaz değişim, kıyafetleri değişim. bu kadar temiz tutmak çok zor. Adalarda su problemi var. O Yani annelerin işi zor. Çok çocuk var. O kadar beyazı nasıl bu az suda beceriyorlar? <gülüyor> Hakikaten ben hala şaşıyorum. Bu kadar beyazı nasıl <gülüyor> temizliyorlar? <gülüyor> e, tabii adanın e, su problemi. Her zaman mevcuttu, halen de mevcut. Fakat e, burularla anakara'dan karadan bu, e, şehir suyu geldikten sonra bu iş hal oldu. Fakat adayı, boruları kesseniz ada yine susuz. Zamanında yağmur sularını salmışlara doldurup, yahut da her evin altında bir kuyu vardı, kuyudan su çekilirdi. Hmm. E, ve yardımcı olarak da e, genelde İmroz adasından, bir takım simsallar vardı. En meşhuru da Bay Niarkos'tu. kostu ee, bağcılıktan daha fazla para kazanmak isteyen genç kızları adalara getirip evlere dadı olarak, yardımcı olarak, aşçı olarak yerleştirildi. Ee, ev hanımlarının işi bir yerde hafiflerdi. Fakat yine de evin mesuliyeti annelerdeydi şifesiz. Ee, yardımcı vardı. Yardımcı vardı Hı -hı. daima vardı su problemini de her hane kendisi hallediyordu. Bir de 20 litrelik peynir tenekelerinin uzun bir süre sağ sola sarkıtarak iyi su diye mahalleden geçen sucular vardı. Sular. Evet. İyi su dediğimiz zaman içilecek sudan bahsediyorum. O da karşıdan yakacıktan gelirdi. Damacanalar gelirdi mavnalarla. Damacanalar eve gelirdi. Küplere su dolduruluğu. Suda Küpten maşla alınırdı. Yani uzun bir seremoniydi. Su içmek bir seremoniydi. Yani <gülüyor> bugünkü gibi Müslümanca bir dersi bile Bugün gelişen ticari hayat, yani bugün gelişti. Mesela bu sucular vesaire. Onların devamı olarak mı gelişti yoksa yepyeni insanlar mı gelip bu tür işleri yaptılar? Yepyeni insanlar. <gülüyor> Çünkü e, esnaf yok oldu. Şimdi ticari müessese var. Hı hı. Bahsettiğim bu sakalar kendi başlarına kendi hesaplarına çalışan küçük bütçeli sabahleyin de su satın alıp akşama kadar farkını da yiyecek kişilerdi. Bugün suyu satan çok büyük müesseseler vardı biliyorsunuz yani hı hı. değişik markalarda suyu satmak için de müthiş bir rekabet var herhalde karlı bir iş olsa gerek. Fakat su paralelinde diğer mesela Bulgar kömürü satan seyyarlar. Merkepler yüzünde sallı sollu iki tane küfe içinde Bulgar kömürü satılırdı. Bugün Bulgar kömürü diye bir şey yok. Doğalgazla iktifa ediyoruz. O da büyük bir şirketin ürünü. Esnaf ürünü değil. Dolayısıyla bakkal kasap da kalmadı. O da süpermarketlerin eline geçti. Esnaf da kalmadı. Eskiden bir mal almak için... Esnafla konuşulur, dostluk kurulur. Alınan bereketli yemek, eve bambaşka bir sevgiyle gelirdi. Peynirin bile, pirincin bile başka bir tadı vardı. Bugün maalesef naylon torba için alıp eve geliyor. Kimin nesidir belli değil. Yani bu <gülüyor> yemeğin kültürü de makineleşti. Dolayısıyla e, sorunuzun e, cevabı esnaflığın artık yok olduğunu görüyorum. Hı hı. Cevap budur yani esnaflık hı. yok. Hı hı. Yani küçük esnaf hala var tabii bir kısım ama. Maalesef. Onlar şey azınlıkta. Benim asıl sorduğum oydu. Yani bugünkü bakkallar örneğin. Eski bu büyük marketler de var, bakkallar da var. Bunlar eski bu tür söylediğiniz kişilerin oğulları, torunları falan mı? Yoksa yepyeni adaya dışarıdan gelmiş insanlar mı? Esas o manada söyledim. Yani büyük şirketleri değil de onları satanları, onların aracıları, bayileri. E, e, maalesef büyük şirketler doğduktan sonra küçükler söndü. Bugün küçük bayi diye pek bir şey yok. Tütüncüden başka bir şey yok. Yani e, sattıkları ürün dahi naylon torba içinde eskiden açık Küf şelalda küfelerde ya da çuvallarda satılırdı mercimek, berin, bakla, giller hep açık çuvallarda satılırdı ve insan <gülüyor> e, o ürünü aldığı zaman ürünün topraktan çıktığına inanılırdı. Yani Hı -hı. sürdürülebilir bir ticaret varmış o zaman. Evet. <gülüyor> Bugün yeni ticarethane bahsetmiş olduğunuz 3-5 kişi varsa o kadar 3-5 kişi bütün adada Hı -hı. yani tanıdığım, babalarını bildiğim 3-5 kişi var. Ben kitabınızdanysa etkilendiğim bir bölüm vardı ya. Yani bu faytoncular falan o kadar İyi ilişkileriniz o kadar kibar, bir farklı bir şey var. Şöyle ki, mehtaplı gecelerde faytonlarının üzerine açıp, evet. boşalan yerlere çiçekler koyuyorlar <gülüyor> gezdirmek için. <Yani> böyle <gülüyor> ince düşüncelerle <gülüyor> hizmet ediyorlar. Evet, her evin, tabii cep telefonu yok o zaman, fakat her evin, Bağlı olduğu bir arabacısı vardı. Arabacı arada bir geçer. Abi akşama geleyim mi? Beyefendi sarkaçtık sabah vapura gidiyorsunuz. Gelip alayım sizi. Bir yani bir samimiyet vardı. Ve arabacılarla kişiler arasındaki sıcak irtibat bugün yok. Fakat bu arabacıların özellikleri de bir kere hakikaten de hayvanlara çok iyi bakarlardı. Belki biz çocukken çok iri, büyük görüyorduk o hı hı. atları. Ee, arabalar çok süslüydü. Bütün e, aksesuallar kavrla pallatılırdı. Ve hanımefendim bahsettiğiniz gibi mektaplı gecelerde üzerindeki tente sökülürdü. Tente sökülünce dört tane yuva kalıyor. Tentenin ayaklarının girdiği yuvalar. O yuvalara renkli ve kokulu karanfiller konuldu. Millet... Tura çıkardı. Yolda şarkı söylerdi, gitar çalardı, akordeon çalanlar vardı. Herkes de o temaşa iştirak ederdi. Çocukla patırdı, gürültü yapsa da anneler babalar göz yumaldı. Eninde sonunda kendi evlatlarıdır. Dolayısıyla büyük bir samimiyet içinde, coşku içinde mehtaplı geceler e, sayesinde arabalar yola çıkardı. Aynı mehtaplı gecelerde bir de sandal safaları vardı. İskelenin sağında solunda o zamanlarda 3-5 metrelik küçük sandallarla isteyen kişi evine deniz yoluyla giderdi. Gerek maden hmm. tarafına gerek nizam tarafında. İskelenin iki tarafında da kayıkçılar vardı. Çok nükteden kişilerdi. <gülüyor> Koltukları çok süslüydü. Katifeli, dantelli, yastıklı, kadırga gibi bakımlıydılar. Fakat, kendileri de galiba. Evet kendileri de çok iyi vardı. Aynı bizim filmlerde Venedik filmleri <gülüyor> gördüğümüz gibi. Kıyafetli güzel, beyaz hı? gömlek ve siyah yelek de yani evet. yelekleri vardı. Siyah pantolon evet. siyah yelek ve e, bol kollu e, e, beyaz gömlekleri <gülüyor> vardı. Evet suyu nereden buluyorlar da bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi e, Viktor Bey'in e, çok sevdiği bir parçayla ara veriyoruz. E, darıldın mı gülüm bana? Sofia Neoharedi'den dinliyoruz. <gülüyor> geliyor sen Aman Adalar Programı devam etmekte. Konumuz Viktor Albükrek. Ee, Viktor Bey Adalı yayınlarından kitabınız çıktı. Bir zamanlar Büyük Ada 1931-1961 Anıları. 61'de bitiyor anılar. Evet. Bir ikinci kitap mı gelecek acaba? <gülüyor> İnşallah gelir. Çok fakat, iyi olur. Evet, çok seviniriz. Evet. Bu kitap hakikaten benim hatıralarımla hatta bazı kişiler bu şahsi bir hatıralar fakat hatıralar o debri anlatıyor. Kitabım 1900 e, 2000 10 senelerinde müziği iz bırakan kişilerden bir takım e, hayatı, hikayeleri isteniyordu. Kısa bir özet yazdıktan sonra benim hatıralarım canlandı ve 2010 senesinden sonra bu e, hatıraları e, toparladım. 2013 senesinde ise kitabı şey, e, e, ya, kitabılar yayınlandı. Adına da bir zamanlar büyük ada koydum. Çünkü e, benim yaşadığım devir bugün yok. Dolayısıyla geçmiş olan bir devrin. Bir zamanlar Büyükada. Bir de doğum tarihimle ilk 30 seneyi anlatıyorum. 1931-61 anıları. 61'den sonra ne oldu? Yeni nesil bunu kaleme alıp yazar. Fakat benim <gülüyor> burada anlatmak istediğim o zamanın yaşamı ilk baskısı kısa zamanda tükenmişti ama şey, üçüncü baskısı çıkmış. Bu kitapta anlatmak istediğim mevzular genellikle başımdan geçen olayların bir takım etrafımda olan kişilerle ilişkilerim dolayısıyla benim devrimi yaşayanlar adım yerine kendi adılar isimlerini koydukları takdirde Aynı olayları yaşamış olduklarından eminim. Nitekim evet. hatta bugün e, yabancı ülkede oturan bazı kişilerden bile almış olduğum tepkilerde ben de aynı şeyi yaşadım. Kitabı okudum, adımı koydum. Aynı olayları ben de yaşadım. Dolayısıyla bir nesle hitap ediyor. E, bu nesil bugün yaşlı bir nesildir. Belki içinde biraz... Osmanlıca kelimeler var çünkü o zamanki ifade şeklini kullandım. Yeni e, nesil belki o yaşamı imrenecek. Tabi <gülüyor> ben yazdığım için tavsiye ederim, alın çok, okuyun. <gülüyor> evet çok çok rahat okunuyor gerçekten. Evet, çok sağ samimi olun. yazmışsınız. Bir de içinde çok güzel fotoğraflar var. Gerçekten tarihi fotoğraflar, sil tarihi. <gülüyor> evet, evet. Bunları da zaten izleyici dinli, dinleyicilerimizle e, bizim Facebook ve Twitter sayfamızdan paylaşacağız. E, evet. Oldukça çok evet, fotoğraf evet. var. alıyorum. Çoğu mıydı? yerde evet, görmediğim evet. fotoğraflar. Viktor Bey, inşallah ikinci kitabı da göreceğiz. <gülüyor> fakat fakat aklıma şöyle bir soru geldi. Eğer bir gün bir bir gün büyükede şey değil. Bir zamanlar büyük ada değil. Bir gün ileriye yönelik bir gün büyük ada diye bir kitap yazılacak olsa, siz yazacak olsanız ya biri yazacak olsa. Orada ileride nasıl bir büyük ada görmek istersiniz? Eskisi gibi de olabilir. Ama nasıl yani bunu böyle bir sıralayabilir misiniz? B büyük adayı büyük ada yapan nazarında sayfaya yeri olması devrini Evet. E, mahsus bir yaşa, yaşam şekli. Mesela bu bahsetmiş olduğum e, babalarımız işten döndükleri zaman bütün dertlerini şehirde bırakıp bizimle hoş vakit geçirmeye geliyorlardı. Ekmek derdi falan yoktu. Ekmek derdi İstanbul tarafı, Galata, Taksim, ne bileyim, yani Eminönü, Sirkeci, Mahmut Paşa o taraflarda kalıyordu. Bugün ticaret yapan kişiler aynı zamanda gece gündüz ola yaşadıkları için artık bir şehir hayatını idame etmekte mecburdurlar. Dertleri geceye kadar sabaha kadar devam ediyor. O huzur bir kere ruhi bir e, e, dinlenme imkanı bulmuyorlar. Kişiler daha telaşlıdırlar bugün. Ekmek parası peşinde esnaf ola yaşıyor. Benim şu, zamanımda bütün alışverişler İstanbul'dan yapılırdı. O kadar ki yani baharda gelen buzdolabı sonbaharda tekrar şehre giderdi. Belki de e, ma, e, malzeme kıtlığından buzdolaplar çok pahalıydı. Yani bir sayfiyede ikinci bir tane alınmazdı. Bütün eşyalar İstanbul'dan geldiği gibi zahire de İstanbul'dan gelirdi. Dediğim gibi çarşıda çok az esnaf vardı. Dolayısıyla ekmek parası İstanbul'dan geliyordu. Bugün ekmek parası adadan geldiği için benim nazarımda bir şehir görünümdedir. Yani sayfayı yeri yok artık. Benim hayalimde tekrar bir sayfayı olmayacak bir tahayyül. Fakat inşallah olur. Nasıl olur? Bir kere benim bugün bana solsanız sen adayı ne şekilde görmek istiyorsun? Evet. Bu. Onu mu soruyorsunuz? Evet. Eyvah, eyvah eyvah eyvah Ama vaktimiz ha. çok az kaldı. Evet. Çünkü... O zaman çok az kaldı ise Tek yapılacak iş. Bütün sahilleri Betondan arındırarak kumsal şekilde yapılabilir. Deniz açında 30-40 metre önünde, evet. aşığında beton kalıplar dökülür. Dolayısıyla dalgalarla gelen ki bereketli rüz rüzgarlar var. Evet. Poyraz'dan da Lodos'tan da. Gelen kum zerrecikleri oraya yığılır ve sahiller yığılır. Biz sahil doğ doğ evet. doğutmamız gerek. Ki evet. doğ yapılabilir. Sahil yapıldıktan sonra insanın plajlara... ...alıştırmak lazım. Orasını denize, yani İstanbul'a 25 dakika ötede olan bir e, evet. sahayı... ...kalkıp da bir mahalle çevirmektense sayfiye yerine çevirmek lazım. Hı hı. Etrafı denizle çevrili bir, ki değerli bir toprak var. Bu toprağın etrafında betonlar, kayalıklar e, insanın denize girmesine mani oluyor güneye kadar gitmeye ne lüzum var? Gerçi güneyde belki 4-5 ay sayfaya yapılabilir. Fakat İstanbul'un 25 metre ötesinde deniz varken hiç olmazsa 3-4 ay istifade etmemiz gerekirdi. Ki istifade edilemiyor. Benim e, ...en güzel görebileceğim... Evet. ...etrafı kumluk bir Şimdi, ada. Şimdi e, programımızın sonuna geldik. Esasında Nedim Hazar'ın yönetmeyenliğini yaptığı... ...bir müzisyenin gözünden... ...Bizim Adalar belgeselinde eşinizle beraber... ...rol aldınız. Ondan da bahsedecektik... ...vakit olmadı ama burada... E, ...dinleyicilerimize tavsiye ederiz... ...bunu da paylaşacağız... E, ...Facebook sayfamızdan... E, ...mutlaka izleyin... ...Nimet Hanım'la beraber... E, afişte de kendisi... E, ...eşiyle beraber yer alıyor... Biz Viktor Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Victor'de. Adalı yayınlarından bu aya çıkan kitabınızı tavsiye ediyoruz. Ee, zahmet ettiniz. Nimet Hanım'a da e, size de adada harika bir yaz dileriz. Çok Eşinize de ederiz. sevgiler. Bize Facebook Sizlere sayfamızdan <gülüyor> ulaşabilirsiniz. Sağ olun. Ee, Twitter'dan ve Dünya dünyamirası.adalaretci.com adresinden. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın.